Kalem suresi ayet 4 Ey Muhammed! Gerçekten sen davetini reddeden o inatçı kafirlerin de gayet iyi bildiği gibi pek yüce bir ahlak üzeresin. Ali İmran suresi ayet 134 O müminler ki hem bolluk hem de darlıkta servetlerinden bir kısmını Allah için harcarlar. Kızdıkları zaman öfkelerine hakim olurlar ve kendilerine karşı kusurlu davranan insanları bağışlarlar. Allah da iyilik eden böyle dürüst ve fedakar kimseleri sever. Konuyla ilgili Enes bin Malik radyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselam insanların en güzel ahlaklısıydı. Onun peygamberliğinin en büyük alametlerinden biri de buydu. Yine Enes radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamın ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeye dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir koku da koklamadım. Peygamber aleyhisselamın tam 10 yıl hizmetinde bulundum. Beni hiçbir zaman azarlamadı bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım yanlış bir şeyden dolayı niye böyle yaptın demediği gibi yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsan olmaz mıydı da demedi. Saat bin Cessame radıyallahu anh anlatıyor. Haç yolculuğunda bizim şehrimizin yakınlarından geçerken Peygamber aleyhisselama bunu sizin için avladım diyerek kendisine bir yaban eşeğe hediye ettim. Fakat Peygamber aleyhisselam onu kabul etmeyip bana geri verdi. İhramlıya av yasa konusundaki hükmün ayrıntılarını henüz bilmiyordum. Yüzüme bakıp da üzüldüğümü görünce hediyeni kabul etmeyişimin tek sebebi ihrama girmiş olmamdır. Çünkü haç ve umre için ihrama giren kimsenin avlanması haram olduğu gibi başkasının kendisi için avladığı av etinden yemesi de haramdır buyurdu Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh rivayet ediyor peygamber aleyhisselama iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sordum şöyle buyurdu İyilik vicdanını rahatlatan gönlüne huzur veren şeylerden ve güzel ahlaktan ibarettir günah ise kalbini tırmalayıp duran ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir yaptığın iş gönlünde bir huzursuzluk doğuruyor içine şüphe ve tedirginlik kemirip duruyorsa ve o işin başkaları tarafından duyulması seni rahatsız ediyorsa o hareket mutlaka çirkindir, günahtır. Onun caiz olduğuna dair fetva da verseler o işi yapmamalısın. Abdullah bin Amr bin Elas radiyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhisselamın sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik yoktu ve o Kötü ve çirkin olan şeylere de asla yönelmezdi. Çarşıda pazarda bağırıp çağırmaz kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Tam aksine kusurları bağışlar hatta yüzünü çevirip hatayı görmezden gelirdi. Şöyle buyururdu sizin en hayırlınız ahlak ve huy bakımından en güzel olanınızdır. Ebu Derda radıyallahu an’tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Doğrusu Allah çirkin işler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseleri sevmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselama insanı cennete götürecek en güzel davranış hangisidir diye soruldu. Peygamber aleyhisselam Allah'a saygı duyup onun emirlerini çiğnemekten sakınmak ve güzel ahlaklı olmaktır buyurdu. İnsanı cehenneme götürecek en kötü davranış nedir diye sorulunca da diline ve beline sahip olmamaktır buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müminlerin iman bakımından en üstünü huy ve ahlak yönüyle en güzel olanıdır. İnsanlarla güzel geçinmek, onlara kendini sevdirmek, verdikleri sıkıntılara katlanmak, yaptıkları kötülüklere sabretmek, merhametli olmak, kibirlenmemek, Şiddet göstermemek, öfkelenmemek, azarlamamak gibi özellikler kişinin kamil imana sahip olduğunun işaretleridir. En hayırlınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Ayşe radiyallahu diyor ki Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittim. Sadece farz ibadetleri yerine getiren bir mümin güzel ahlak sayesinde her gün oruç tutan ve her gece sabaha kadar namaz kılan kimsenin derecesine ulaşır. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Haklı olsa bile çekişip didişmekten uzak duran kimseye Cennetin kenarında bir köşk verileceğine, şakadan bile olsa yalan söylemekten kaçınan kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine ve temiz ahlaklı, iyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine bizzat ben kefilim. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. İçinizde en çok sevdiğim ve mahşer günü bana en yakın olacak kimseler temiz ahlaklı iyi huylu olanlarınızdır. İçinizde en sevmediğim ve mahşer günü bana en uzak olacak kimseler de güzel sohbet ediyor dedirtmek için yapmacık tavırlarla özene bezene konuşan, sözünü beğendirmek maksadıyla avurdunu şişire şişire laf eden ve bilgiçlik taslamak üstünlüğünü ortaya koymak için, Lugat paralayan kimselerdir Sahabiler Ey Allah'ın Resulü Yapmacık tavırlarla özene bezene konuşan Ve sözünü beğendirmek için Avurduğunu şişire şişire laf eden Kimseleri anladık da Bilgiçlik taslamak Üstünlüğünü ortaya koymak için Lugat paralayanlar Dediğiniz kimlerdir diye sordular Peygamberimiz Yani kibirlenen Büyüklük taslayan kimselerdir Cevabını verdi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 Allah da iyilik yapan, dürüst ve fedakar kullarını sever. Araf suresi ayet 199 Sen af yolunu tut ve daima iyiliği emret. Hakikati bildiği halde inatla ona karşı koyan cahillere aldırış etme. Bu çağrıya kulak verecek tertemiz gönüllere ulaşıncaya dek bakıp usanmadan tebliğine devam et. Fussilet suresi ayet 34 ve 35 Her insan yaratılıştan bilir ki iyilik ile kötülük asla bir olmaz. O halde insanlara şefkat ve merhametle yaklaş sana kötülük yapana iyilikle karşılık ver. Gönül incitmeden, rencide etmeden tatlı dille ve yapıcı bir uslupla yani en güzel şekilde kötülükler bertaraf et. İşte o zaman aranızda kin ve düşmanlık bulunan kişinin birdenbire sımsıcak bir dosta dönüştüğünü göreceksin. Fakat bu üstün meziyet ancak zorluk ve sıkıntılar karşısında sabredenlere ilim, hikmet, şefkat, merhamet gibi güzelliklerden büyük bir pay almış olanlara verilmiştir. Ve Şura suresinde Rabbimiz buyuruyor, Her kim cahillerin sataşmalarına karşı sabreder, ve onları bağışlarsa ne mutlu ona. Çünkü bu büyük bir azim ve kararlılıkla yapılmaya değer işlerdendir. Saygıdeğer dinleyenler konu ile ilgili hadisler Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre. Peygamber aleyhisselam Abdülkays kabilesinden bir heyetin başında Medine'ye gelen Eşec adındaki birine sende Allah'ın sevdiği iki özellik var. Hilim yani yumuşak huylu, merhametli ve güler yüzlü olmak ve teenni yani sabırlı ve ihtiyatlı olmak, acele karar vermemek buyurmuştur. Evet iki güzel özellik hilim ve teenni yumuşak huylu olma ihtiyatlı davranma, acele karar vermemek. Ayşe radiyallahu anheden, Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kullarına karşı son derece lütufkar, sevecen ve şefkatlidir. Onların da her konuda nazik, yumuşak huylu ve sevecen olmalarını ister. Yine Ayşe radiyallahu anhâden Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kullarına karşı son derece lütufkar, ...sevecen ve şefkatlidir. Onların da nazik... ...yumuşak huylu ve sevecen... ...olmalarını ister. Sert, kırıcı ve kaba davrananlara... ...ve başka türlü davrananlara... ...vermediği dünya ve ahiret... ...nimetlerini kolaylık... ...gösteren, nazik ve... ...yumuşak davranan kimselere verir. Yine Ayşe... radıyallahu Anh'a'dan... ...Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu... ...rivayet edilmiştir. Nerede nezaket ve hoşgörü varsa... Orada güzellik vardır, nezaket ve hoşgörünün bulunmadığı yerde ise ancak çirkinlik vardır. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Yeni Müslüman olduğu için henüz İslam adabı konusunda bilgisi bulunmayan bir bedevi mescidin içinde küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler hemen onu azarlamaya kalkıştılar. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam adamı kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kovası dökün. O bunu bilmediği için yapıyor ona kızmayın. Unutmayın ki siz kolaylık göstermek için gönderildiniz. Zorluk çıkarmak için değil buyurdu. Sonra o bedevi yanına çağırdı ve mescitlerin Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapıldığını bu mübarek yerlerde abdest bozmanın oraları kirletmenin doğru olmadığını ona güzelce anlattı. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Cerir bin Abdullah radiyallahu anh peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. Şefkat, hoşgörü, nezaket, yumuşak huyluluk ve sevecenlik anlamına gelen Rıfıktan mahrum kalan kişi, dünyada ve ahirette bütün hayırlardan mahrum kalmış demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, çabucak sinirlenen, olur olmaz şeylere kızan bir adam, Peygamber aleyhisselama gelerek bana tavsiyede bulun dedi. Peygamber aleyhisselam ona kızma, öfkene hakim ol buyurdu. Adam aynı isteği birkaç kez tekrar etti. Peygamber aleyhisselam da her defasında ısrarla kızma senin için en faziletli davranış budur buyurdu. Ebu Yale Şeddad bin Evs radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah bütün varlıklara iyi davranmayı emretmiştir. O halde canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde bile bu işi ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce yapın. Bir hayvanı boğazlayacağınız zaman onu güzelce boğazlayın. Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyice bilesin. Hayvana acı çektirmesin. Ayşe radıyallahu anh'e diyor ki Peygamber aleyhisselam ne zaman iki seçenekten birini tercih etmek durumunda kalsa günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolay ve zahmetsiz olanını tercih ederdi. Fakat o iş günah ise Ondan da en uzak duran kişi kendisi olurdu. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece kendisine karşı yapılan herhangi bir kötü davranıştan dolayı şahsı adına hiç kimseyi cezalandırmazdı. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi söz konusu olunca onu da Allah için cezalandırırdı. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimlerin cehenneme haram olduğunu yahut cehennemin kimlere haram olduğunu size söyleyeyim mi? İnsanlara kolaylık gösteren, onlarla iyi geçinen, cana yakın, ağırbaşlı, güler yüzlü ve yumuşak huylu kimselere cehennem ateşi haramdır. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.